Abdullah İbn Mübarek hadisesini bilirsiniz. Bilsek bile yine de sizden dinlemek isteriz. Hani hacca gitmek için imkan hazırlıyor da komşu kadının ağlamasını işitiyor. Komşu kadın neden ağlıyormuş ki? Hanımını gönderip sorduruyor. Meğer kadının kızı evlenecekmiş. Fakat çeyizi olmadığından paraları da bulunmadığından evlenemiyormuş. Talibi çıkmış fakat para yok. Kadere bakın, imtahanında böylesi. Abdullahim mübarek yine hanımını göndermiş. Al hanım, bu hac için hazırladığımız paraları komşuk adına götür. Artık ağlayıp üzülmesin. Madem kızının nasibi çıkmış, bu parayla kızını evlendirsin demiş. Hanımı hac parasını komşuk adına götürmüş, kız evlenmiş. Ahirete feda etmeye misal olarak mı anlatıyorsunuz bunu? ''O sene hacdan dönenler... ...Abdullah Mübarek'e geliyorlar... ...ve diyorlar ki... ...hani hacca gelmeyeceğim... ...gelemeyeceğim demiştin... ...seni hem Arafat'ta hem Mina'da... ...hem de Mekke'de gördük... ...neden bizden öyle kaçtın ki?'' ''Allah Allah... ...Cenab-ı Hak lütfederse... ...neden olmasın?'' ''Mustafa Sabri Efendi Kahire'deyken... ...şair Mehmet Akif de orada. ...İhsan Hoca Efendi ile Akif'in... ...görüştüğünü anlatmıştınız... Mustafa Sabri Efendi ile Akif görüşmezler miydi? Ne de olsa... Aslında ikisi de birbirleriyle oldukça uzak yerlerde oturuyorlardı. Arada neredeyse 60 kilometrelik bir mesafe vardı. Akif Kahire'nin güneyinde... ...Mustafa Sabri Efendi tam ters tarafta kuzeyinde... ...ve ana şehirden ayrı yerlerde. Seyrek'te mi görüşmezlerdi? Mustafa Sabri Efendi Mısır'a geldiği zaman... ...Mehmet Akif onu ziyarete gelmiş... Sabri Efendi kendisini gayet güzel karşılamış, sohbet etmişler. Mustafa Sabri Efendi ile Akif Bey arasındaki münasebeti İhsan Efendi'ye de sormuştuk. İhsan Efendi'nin faziletlerinden birisi de insaflı olması, herkese hakkını vermesiydi. Şunları söylemişti... Sabri Efendi Akif Bey'in şiirine şairliğine hayrandı Görüşü şudur Türkiye şimdiki hale düşmeden önceki zamanlarda Akif Bey yandı, yakıldı Ağladı, bizleri de ağlattı Ama şimdi millet daha fena duruma düştüğü halde sesini çıkarmıyor Ayrıca Sabri Efendi muhalefet yaparken kendisine katılmadıkları için Akif'e ve diğerlerine kırgındır bunu da söyler. Şiirine ve şairine hayrandır dediniz. Bu hususta Mustafa Sabri Efendi neler söylüyor? Mesela defalarca şöyle söylemişti. Yahu o Çanakkale yazılır şey mi? O ne kudreti kalemiye? O ne akıcı üslup. O ne heyecan. Sonra o tükürün diye başlayan mısralar. O sakin insan nasıl onları yazabilmiş? Mesela ahiret yolu şiirinde musalla taşına hitaben yazdığı kıtalar var. Orada bir kelime beni yıllarca deli divane etti. Hangi kelime efendim? Mısra şu. Senin en son seririndir şu bi perva uzanmış taş. Bu mısradaki bi perva kelimesi. Sizi hayran eden yönü neresi? Be Allah'ın kulu, bu kelimeyi nasıl buldun, nasıl buraya koydun? Mezarlıkta cenaze namazı kılınmak için tabutun üzerine konduğu taş, musalla, uzun bir taş, serir gibi, yatak gibi, taht gibi uzun, uzanmış. Ama bir perva, hiçbir şeye, hiç kimseye aldırmıyor, sere serpe uzanmış. Bir tarafta mezarlar, cenazeler, ağlayanlar. Bunların önünde bir perva uzanmış bir taş. Musalla taşı bambaşka bir mana kazanıyor sanki. Ya Çanakkale'deki bir hilal uğruna ya Rab. Ne güneşler batıyor. Bu nasıl söylenir? Bu ne demek yahu? Bu ilham insanı vecde getirir. Deli divane eder. Ben Yıllarca bunun tesiri altında kaldım. Efendim, bunları Akif Bey'in kendisine de söylediniz mi? Kaç kere. Mütevazı insan. Ben şiirlerini ederken utanır, terler. Mendiliyle alnını silerdi. Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu İbrahim Sabri Bey de Akif Bey'i çok sever ve hürmet ederdi. Şairi azamımız derdi. Bir defasında o da Akif Bey'e neden sustuğunu sormuş. Akif Bey şu cevabı vermiş. İbrahim Bey, ben yalan söylemem. Allah'ım şahittir, yemin de etmem. Yeminim olsun ki mecalim kalmadı. Kendimi toparlayamıyorum. Bu yapılanlar bana çok ağır geldi. Perişanlığımın derecesini size şöyle anlatayım. Sehid-i secdesiz namaz kılamaz oldum. Yahu namaza dalıp gidiyorum. Zihnim öyle perişan. Babanzade Naim Bey'in vefat ettiği Kahire'de haber alınınca... Mehmet Akif Bey, Mustafa Sabri Efendi'yi taziyeye başsağlığı dilemeye gelmiş. Merhumu anıp ağlamışlar. İbrahim Bey, Naim Bey için yazdığı Mersiye'yi Akif Bey'e okumuş. Akif Bey şiiri çok beğenmiş. Aferin evladım. Ben sizin şair olduğunuzu biliyordum. Fakat bu kadar kuvvetli bir şair olduğunuzu bilmezdim. Maşallah. Efendim, Mersiye'nin son bölümü de şöyle. Yurdun harabesinde bir ile meşhur... Bir burcu din yıkılmış... Düşmüş desem eğer... Tuğur... Bir ruh arşa çıkmış... Bir ruh kılmış arzı... Ölmüş Naim Bey eyvah... Sönmüş vatanda bir nur... Ah, ah İbrahim Bey ah... Buyurun efendim... Ben olsaydım... Sönmüş vatanda son nur derdim... Efendim... Daha hayatta Hamdi Efendiler var... Son nur demeye dilim varmadı... Sonra... Daha başka güzel insanlar da var. Aferin İbrahim Bey. Böyle babaya böyle evlat yakışır. Akif Bey. Naim Bey için ben de bir mersiye yazdım. Fakat asıl sizin yazmanız lazım. Şair olan sizsiniz. <gülüyor> Efendi Hazretleri. Ben yazmak istediğim birçok şeyleri yazamadım. Naim Bey için hiç yazamam. Naim Bey deyince zaten içimde bir yanar da tutuyor. Naim Beylerle beraber başımıza neler geldi yahu. <gülüyor> Bize ne oldu diye bir piyes yazmak isterdim. Asım gibi. Ama olmadı. Mustafa Sabri Efendi'ye Naim Bey'i niçin bu kadar çok sevdiğini sormuştuk. Naim Bey'e selet Salih'indendir desek yeridir. asrı sadetten Saadet'ten bir parça gibidir. İlim, irfan, edep, ahlak, namus, şeref, kanaat ne deseniz bütün faziletler mevcut. Böyle bir insan nasıl sevilmez. Mısır'da mühim bir adam ölse kıyamet kopuyor. Bizde ancak yakınları biliyor ölenin kim olduğunu. Naim Bey menkıbeleri yazılıp da böyle destan gibi okunacak bir insandı. Bizzat şahit olduğum bir hadiseyi anlatayım. Bunu içim yanarak anarım ve andıkça da yanarım. Nasıl bir hadiseydi efendim? Doğrusu çok merak ettim. Şeyhülislam bulunduğun sıradaydı. Ahmet Naim Bey'i de ayan meclisine girecek azalar arasına yazdık. Bir sabah namazından sonraydı. Ahmet Naim Bey efendi geldi diye haber verdiler. İçeri almışlar. Babası rahatsızdı merak ettim. Bu saatte ziyarete gelinmez. Fakat bendeniz bir istirhamda bulunmak üzere. Edep dışı olarak sizi rahatsız ettim. Meşahete çıkmadan önce haberdar olmanızı arzu ettim. Hayırdır inşallah Naim Bey. Buyurun. Efendim. Ayan meclisi listesini gördüm. Bendenizin ismi de var. Efendi Hazretleri. Bu memleket bu kadar mı kahtı ricale düçar oldu? Adam kıtlığına düştü. Memleket ne hale geldi? Bendeniz kim oluyorum da yandan oluyorum efendim. İstirham ediyorum. Beni bu listeden siliniz. Ya münasip görmüşler yazmışlar. Neden öyle diyorsunuz ki? Efendim ben kendimi bilirim. Layık olmadığım o makamda alacağım maaşı çocuklarıma nasıl yediririm? Ay Bey ya Allah aşkına. Cehenneme yalnız başıma bir ben mi gideceğim? Ben Zembillilerin, Ebu Suudların, İbn Kemallerin ayarında insan mıyım? E, kader beni Şeyhülislam yaptı. E, ne yapalım? Bu vazifeleri birileri yapacak. Hep beraber çalışacağız. Fakat efendim, bilmiyorum ki. Mustafa Sabri Efendi çok takdir ettiği ve sevdiği kimseler arasında... ...Elmalılı Hamdi Efendi'yi, İzmirli İsmail Hakkı Bey'i... ...Ferit Kam Bey ve diğerlerini de sayardı. Fakat bu zatları boyun eğdikleri için tenkit ederdi. Mazeret kabul etmezdi. Oysa herkes mizacına göre bir hizmet yolunu tercih ediyor. Mizaçlar farklı farklı olduğu gibi yollar ve usuller de farklı farklı. Sabri Efendi'nin bu hisleri oğlu İbrahim Bey'de daha katı bir şekilde görünüyordu. Mustafa Sabri Efendi siyasi hayatta Akif Bey ile arkadaşlıklarını anlatırken şöyle diyordu... Hiç çok insanla siyasi arkadaşlığım oldu. Sonunda bütün yanlışların, hataların, ahirete imanın ve ilahi ceza inancının gönüllerde bulunmayışından doğduğunu anladım. Dertlerin derdi budur. Artık karar verdim ki sadece Allah'a vereceğim hesabı düşünerek, onu göz önünde bulundurarak davranmalıyım. Akif Bey'den hoşunuza gidecek bir şiir okusam dinler misiniz? Akif Bey'in hangi şiiri güzel değildir? Allah onu şair olarak yaratmış. Şair-i mader zat sıfatı belki de Akif Bey'e layıktır. Efendim o ne demek? Anadan doğma şair demek. Akif Bey de anasından şair olarak doğanlardan biri. Şimdi oku bakalım ne okuyacaktın? Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin haf yezdanın, ne irfanın kalır tesiri katiyen, ne vicdanın. Mustafa Sabri Efendi kendisiyle görüştüğüm beş altı sene zarfında, filozof Rıza Tevfik adı geçince onun şairliğinden daima övgüyle bahsederdi. Hecevezli mevzu açılınca şöyle derdi. Hecevezni ya Yunus Emre gibi veya filozof Rıza Tevfik gibi kullanmalı. Yahut hiç kullanmamalıdır. Bunlara dikkat etmeli. Bunları takip ve taklit etmeli. Hecevezli suya benzer. İçine mutlaka tane koymalıdır sadedir basittir ancak ehlinin elinde güç ve kuvvet kazanır etkili olur neden Yunus Ferizati Hece hecevesi konusunda başka örnek yok mu ki Yunus heceyi çok güzel kullanıyor bilmem adamın yanan gönlünden gelen ifadeler olduğu için mi tesir ediyor yoksa Allah tarafından kendisine hece kullanmada bir maharet mi verilmiş belki ikisi de vardır yarı zatif Rıza Tevfik de öyle, din ve dünya görüşü bizden farklı ayrı ama şairliğini, zekasını, taklitteki ustalığını, pratikliğini beğenirim. Adam hem arzu hem hecevezneni iyi beceriyor, kültürü var, Türkçeyi iyi biliyor, halkın kullandığı kelimeleri çok güzel kullanıyor, gafiyeleri üstatça. alelade kelimeler o kullanınca edebi kelimeler oluyor. Şiirdeki ustalık, şairlik galiba Allah vergisi efendim. Cenabı Hakk'ın bir lütfu. Şairler bile her zaman şair olamayabiliyorlar. Filozof Rıza Tevfiğin Yolcu diye bir şiiri vardı. Bunu mezar taşı için yazmış. Kendisi Ürdün'de, Cünye'de yaşıyordu. Ama 1949'da İstanbul'da öldü. Mezar taşına bunların yazıldığını zannetmiyorum. Rıza Teyfi'nin şiirleri sağlığında Serabı Ömrüm adıyla kitap olarak neşredilmişti. Şarkı olarak beslenenen güzel eserleri de var. Divan tarzında Hece ölçüsüyle yazdığı Harap Mabet şiirinde İstanbul'daki Mihrimah Sultan Camii'ni konu edilmiş. Yerimi bilmem ama bu şiirden bir kısmını istesek hafızanızda mı? Aklımda olanı okumaya çalışayım. Vardım eşiğine yüzümü sürdüm. Etrafını bütün dikenler almış. Ulu mihrabında yazılar gördüm. Kim bilir ne mutlu zamandan kalmış. Batan güneşlerin ölgün nigahı, Karartıp bırakmış o kıblegahı. Mazlum bir milletin bahtı siyahı İran kubbesine gölgeler salmış. İslam’ın bahtiyar bir zamanında Abı hayat varmış şadırvanında Şimdi harap olan say dem çeken kuşların ömrü azalmış. Ayatı hikmet var kitabesinde, bir dersi ibret var hitabesinde, bağı cennet olan harabesinde tek bir sadaları artık bunalmış. Hey Rıza, secdeye baş koy da inle, taşlar dile gelsin senin derdinle. Efsane söyleyeyim, ağla hem de dinle, o şerefli mazi. Meğer masalmış. 45. bölümün sonu. <Sessizlik> Buç Prodiksyon. <Sessizlik>